Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzeriniz olsun. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, kredi kartı ile satış ve taksit işlemi nasıl olmalıdır? Parayı ertesi gün almak üzere karta komisyon yapılabilir mi? Satış işlemi olmadan karttan para çekilebilir mi diye sormuş. Şimdi kredi kartı ile satış, tabi poz cihazı Yoluyla esnafın bugün kullandığı kredi kartlarıyla satış uygulamaları var bildiğimiz gibi. Şimdi burada e, aslında kredi kartıyla şöyle diyelim bir mobilyayı altı bin liraya bir kardeşimizin mobilya takımını sattığını kabul edelim. Biner lira ayda ödenecek. Kredi kartıyla çekim yapıldı. Şimdi bu mobilya satıcısı olan kardeşimiz 6 ay her ay biner lira hesabına yattıkça bu kendine ait olan paraları çekse, 6 ayda 6 bin lirayı taksitleri almış olsa, dikkat edilirse e, mobilya mağazamıza gelip biner lira ödemek yerine araya banka girdi. banka Bankaya kardeşimiz biner lira taksitleri yatırdı, biz oradan çekmiş olduk. Tabii ki bu arada banka hizmet üretti. Aracılık yaptı ve müşteriden bizim 6 bin lirayı almamızı sağladı. Bunu bedava, bedava neye yapsın? Elbette emeğinin karşılığı olmak üzere hizmet bedeli veya komisyon diyebileceğimiz bir hakkı söz konusudur. İşte bu 6 bin liradan 100 lira, 200 lira, 300 lira ne kadarsa onun hizmet bedeli veya komisyon dediğimiz hakkı bu e, raiz bedel olarak bellidir. Bunu alabilir. Bunun faizle alakası olmaz. Aşık bu. Yani en sağlam olan da bu. Demek ki e, kredi kartlarıyla satış yapan, poz cihazı kullanan esnaf kardeşlerimiz e, ekstreler ödendikçe, kredi kartı borçları bankalara, bankaya ödendikçe kendine ait olan alacakları taksitleri alırsa banka hizmet bedeli kesebilir ve bunu e, alabilir. İkinci şık, bugün diyelim 100 bin liralık alışveriş yaptı. Büyükçe bir market sahibi. Kredi kartları yoluyla. Ertesi gün bu 100 bin lirayı almak istiyor. Banka isterse bunu peşin olarak alabileceğini de e, yetki olarak kendisine verdiyse, ertesi gün gittiği zaman bankaya Tabii 100 bin lira e, satışların bir kısmı 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık taksiler halinde olabilir. Tek çekimse 15-20 gün sonra, 1 ay sonra ödenecekler de bulunabilir. İşte o taksit durumlarına göre hemen e, elektronik ortamda bir hesap yapıyor e, banka yetkilisi. Ve sonuçta sizin 100 bin lira paranızın içinden diyelim e, 6 bin lira. Kesiyor, size 96, 96 bin lira peşin parayı ödüyor. Diyelim. 6 bin lira banka kesti. Kesti ama ondan sonraki bütün o e, kredi kartı, ekstralerini takip etmek, bunları almak 2-3 ay, 6 ay belki 12 ay içinde tahsilatını yapmak bankaya ait oluyor. Ve siz devreden çıkıyorsunuz. Bir gün önce sattığınız malların bedelini 96 bin lira olarak aldınız. Hesap kapandı. Ondan sonraki e, muhatap bankayla müşterileriniz oluyor. Ve siz kefil bile değilsiniz. Şimdi bunu anlamış oluyor aslında. Siz e, bir gün önce sattığınız 100 bin liralık malı 96 bin lira peşin fiyat üzerinden bankaya devrettiniz. Ve bankanın verdiği yetkiye dayanarak onun adına vadeliğe çevirdiniz peşim bedel 96 bin lira, vadeli bedel 100 bin lira olmak üzere o malı e, murabaha yoluyla hızlı murabaha diye, diyebileceğimiz yolla bankaya devrettiniz ve bankanın bundan sonra e, müşterilerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Şöyle diyelim bir müşteri de 2 bin lira alacağınız var. 5'er 100 lira 4 ayda ödenecek mesela. Kredi kartıyla satış yapılmış. Bu müşteri bankayı borcunu ödemedi. Kredi kartı borcunu ödemedi. Adresini de kaybettirdi. O şehri terk etmiş. Banka onu bulamıyor diyelim. 4000 bin lirayı banka alamadı. Peki size yani esnafa rücu ederek senin müşterin 4000 bin lirayı ödemedi. Şu anda izini de kaybettik. Bunu senin ödemen gerekir demiyor. Bu da gösteriyor ki aslında bankayla müşteri muhatap haline gelmiş, poz cihazı kullanıcısı olan esnaf devreden çıkmış. Kefil bile değil. Bunun aslında anlam bakımından bir murabaha olduğunu düşünme imkanımız var. Peşin parayla bankaya devir, onun verdiği yetkiye dayanarak müşteriye devir yapma muamelesi, murabaha dediğimiz bir malı peşin alıp vadeli devretme yoluyla olan e, muamele, murabaha diyoruz. İslam'da murabaha caiz oluyor. Ulase eğer B şıkkını tercih ediyorsa bu esnaf kardeşimiz poz cihazı kullanırız. Esnaf kardeşimiz o zaman ertesi gün e, aslında o anda da her gün yapılan alışverişlerde o anda hesabımıza bunlar geçiyor ama topluca ertesi gün saat 9'da hesabımızda alma hakkımız, yetkimiz daha sağlıklı oluyor. Yani yoksa yan tarafta hemen bankanın şubesi olsa 4 bin liralık satış yaptık diyelim. Hemen gitsek bankanın şubesine bizim hesabımıza bakılsa peşini tercih ediyorsak gerçekten de bu 4000 bin lira alacağımız işte 3 bin 800 lira olarak diyelim mesela veya 3750 bin lira peşin bedel halinde bize ödeme imkanı da var. Fakat bu topluca daha düzenli olsun diye günümüzde ertesi gün saat 9'dan itibaren. Bunu kendi hesabımızda bulabiliyoruz ve ya da bunu para olarak çekebiliyoruz B şıkkını tercih ettiysek. İşte kısaca bunları aslında poz yazı sözleşmelerine de açık açık yazarak ben ne kadar alışveriş yaparsam peşin bedelle bankaya bunu devrediyorum ve bankanın verdiği yetkiye dayanarak müşteriye vadeliye çevirip devir yapıyorum kredi kartını çekerken düğmeye bastığım anda e, bunlar elektronik ortamda gerçekleşiyor ve gerçekten de para üzerine değil bizim yaptığımız iş bir mal üzerinde. Malın faturası var, fişi var. Hangi mal olduğu belli. Mal üzerinden bir alım satım yapıldığı için bunun faize bilgisinin olmaması gerekiyor. Ulasa buna benzer e, bilincin aslında artık gelişmesi lazım. Yani bu işlemleri biz e, efendim banka e, hizmet bedeli, komisyon karşılığı yapıyor diyorsak o zaman e, müşteriler parayı ödedikçe tarihlerini bekleyerek e, bize ait olan taksitleri çekeriz. A şıkkı budur, banka hizmet bedeli öderiz. B şıkkını tercih ediyorsak bir gün önce yaptığımız bütün alışverişlerden toplanan parayı hemen ertesi sabah saat 9'da peşin olarak almak istiyorsak o zaman peşin parayla bankaya bu malları devretmiş ve bankanın verdiği yetkiye dayanarak müşteriye devir yapmış olduğumuzu e, tırnak içinde açık açık poz yazı sözleşmelerine yazmamız gerekiyor. Ya da bu düğmeye basarken ertesi gün bu paraları biz çekeceksek ben murabaha yapıyorum. Peşin parayla bankaya devrediyorum ve onun e, verdiği yetkiyle de müşteriye devirler, devir yapıyorum anlamında. Bu bilinçle e, muamelerin yapılması da gerekiyor. Başka bir kardeşimiz vaktinde gelmeyen alacaklarda oluşan diğer kaybı nasıl telafi edilir demiş. Şimdi bir takım alacaklar var. Bu alacaklar e, alınamıyor mesela. 100 bin liralık alacağımız var bir tüccar olarak. Bir yere mal vermişiz topluca. Karşı taraf çek imzalamış. Borcu ödemedi. Tabi icraya verdik. Avukat devreye girdi falan alamıyoruz. Tam bir yıl geçtiğini kabul edelim. Bir yıl sonra 100 bin lirayı alma imkanımız doğdu. Karşı taraf bunu icraya ödeyor, ödeyecek. Şimdi bakıyorsunuz tabi icra masrafları, avukatlık ücreti artı e, faiz olmak üzere resmi makam olarak icra hakimliği buna diyelim 22 bin lira ilave yapmış mesela yüzde yirmi, bin lira 122 bin liraya çıkmış. Bunu alma hakkımız doğmuş. Şimdi biz acaba İslam'a göre 100 bin lirayı geri alırken ne kadar fazlalık alabiliriz? Şimdi bakıyoruz. İcra masrafı olarak ne olmuş? Beş bin lira icra masrafı var. Ondan sonra beş bin lira da avukata avukatlık ücreti ödediğimizi kabul edelim. 10 bin lira. Yüzde on. Geride yüzde yirmi iki fazlalık var mesela. Şimdi bakıyoruz tabi paramızın değer kaybı var. Bir yıl önceki yüz bin lira bugün tefetüf ölçülerine göre yani değer kaybı olarak yüzde sekiz buçuk malum şu anda yüzde sekiz buçuk yüzde dokuz dolaylarında yıllık paranın değer kaybı var günümüzü düşünürsek. Yüzde sekiz buçuk dersek sekiz bin beş yüz lirada onu ekleme hakkımız var. Ne oldu? On bin lira Avukatlık ücretiyle icra masrafları vardı. Bunu fiilen zaten biz ödedik. Ödememiz gerekiyor. Bizden o para çıkacak. Yüzde sekiz buçukta paranın değer kaybını e, alma hakkımız söz konusu. O zaman sekiz bin beş yüz liranın üzeri on sekiz bin beş yüz lira oluyor. Yani yüzde on sekiz buçuk olmak üzere e, bu yüz binleri alma hakkımız İslam'a göre de doğdu diyelim fakat icra mahkemesi icra bunu e, %22 olarak belirlemiş. Ne kadar fazlalık var? E, 3500 lira fazlalık var. İşte bu işin 500 lirayı boşra olan kişiye geri iade etmemiz gerekir. Kardeşim ben hesap yaptım. E, şu şu ölçülere göre senden 118.500 lira alacağım doğdu. Şu kadar masraf yaptım. Dolayısıyla yüzde sekiz buçukta tam bir yıllık paranın değer kaybı var. Yüz on sekiz bin beş yüz lirayı alıyorum. Geride kalan üç bin beş yüz lirayı sana iade ediyorum anlamında. Bunun hesabına yatırmalıyız veya kendisiyle helallaşarak geri iade etmeliyiz. Yani buna benzer aslında bir hesap yaparsak alacaklarımızı takipte daha bereketli olurum daha isabetli olur. Ama hiç icra masrafı falan yapmadan bir yıl geçmiş sadece yüzde sekiz buçuktan ibaret fazlalıkla da geri alabiliriz tabii ki. Yani çeki tutmuşuz. Karşı tarafın durumu belki bozulduğu için ona musamaha göstererek e, avukata falan hiç gitmeden bir yıl geçmiş. Elimizde yüz bin liralık çek var, alacak var yani. Ve karşı taraf da bunu tam bir yıl sonra ödemek istiyor mesela. Ve size işte fazlasını da ödemek istiyor. Ne kadar fazlalık olabilir? Diye düşündüğümüz zaman, o zaman yüzde sekiz buçukta kalır tabii ki. Bir de protosta masrafları falan olduysa gelme gitme vesaire. Tabii ki fiili masraf yaptıysak, bu alacakla alakalı, onu da ilave eden alma hakkımız söz konusudur. İşte alacaklarda buna benzer bir takım haklar söz konusu olur. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, vade farkı ne kadar olmalıdır diyor. Şimdi vade farkı dediğimiz zaman tabi vade sebebiyle acaba bir mala ilave malın bedelini ilave yapabilir miyiz? Şimdi bir malı peşin parayla 100 liraya satıyoruz mesela. Birisi 6 ay taksitle almak istiyor. Ona da 100 lira diyebilir miyiz? Deriz istersek. Vade alacak olana da sürümü arttırmak için bir an önce mal satılsın diye ee, aynı fiyattan verebiliriz, bu hakkımız var. Fakat e, vadeli alana 6 ay gecikme sebebiyle bir fark eklesek, 105 lira desek, 106 lira desek, 6 ay vadesi bile caiz olur. Burada e, kısaca biz malımızı peşin alana 100 bin lira diyoruz, 100 lira diyoruz. 6 ay vadeli diyene 106 lira diyoruz mesela. 12 ay vadeli almak isteyene de %10. 110 lira desek. İmam-ı bu konuda diyor, ahır kelama bakılır. Son söz diyor. Ee, alıcı hangi rakam üzerinde, hangi vade üzerinde teklifte bulundu, biz de onu kabul ettiysek, geçerli olan odur diyor. hulasa. Ben 6 ay vadeli 106 liraya bunu kabul ettim diyorsa karşı taraf alışveriş onun üzerine yapılmış olur. 12 ay vadeli 110 liraya kabul ettim demişse o zaman 12 ayda belki taksılar halinde ödenmek üzere 110 lira üzerinde alışveriş bitmiş olur. Bir önceki peşin olsa şöyle olurdu, 6 ay vadeli olsa böyle olurdu diye olan konuşmalar Love, love kabul edilir diyor İmam-ı geçersiz, geçersiz hale gelir. Son söz neyse satıcı alıcı o rakam üzerinde alışveriş kesinleşmiş olur diyor. Buna istinaden kısaca günümüzde günün e, tabii piyasa değerleri üzerinden vade farkı eklenebilir. Ve doğrudan doğruya bu parayı eklemek değil de malın fiyatını eklemek olduğu için sonuçta biz malın bedelini tahsil ettiğimiz için bunun faiz ilgisi olmadığını genel olarak İslam alemleri kabul ediyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, e, banka kredisiyle konut alınabilir mi? Şimdi banka kredisi de, faizli kredi tabii ki kastediliyor. Tabii bankalar doğrudan doğruya e, konut alımında murabaha yolu devreye giremiyor. Biz diyorlar sana 100 bin lira konut kredisi veririz faiz olarak buna şu kadar ekleriz işte %15 ekleriz. Bir yıl sonra bunu 115 bin lira olarak bize ödersin diyor mesela. Pazarlık para üzerinde yapılıyor ve 115 bin lira üzerinden ödeme yaptığınızı kabul edelim. O parayla tabi siz ev daire almış olabilirsiniz, dükkan alabilirsiniz, mal alabilirsiniz. Bu artık ayrı bir konu ama pazarlık para üzerinde yapılıyor bankalarda. Faiz üzerinden kesinleşiyor. Dolayısıyla akitlerde doğrudan doğruya açıkça anlaşma para üzerinde olunca bunun faizi olduğunu söylüyoruz. Fakat bunu tabi e, finans kurumuyla faizsiz bankalara yaptığınız zaman bu daireyi önce 100 bin liraya onların satın alarak arka planda yaptığınız sözleşmeyle bu daireyi biz 100 bin liraya aldık 100, 115 bin liraya flancaya e, devrettik bir yıl. Sonra ödenmek üzere. Bir yıl vadeli olarak vadeli fiyat üzerinden devrettik. Sattık, devrettik şeklinde arka planda bir sözleşme yapılması gerekiyor mal üzerinde. Sözleşme yapıldığı için de 100 bin liraya satın aldığımız bir malı hemen müşterisi belli olan bu malı biz o müşteriye sipariş veren müşteriye devredebiliriz. Ve vadeli fiyat üzerinden de ödemeler devam etmiş olur. Buna murabaha diyoruz. Yani açık açık bu şekilde mal üzerine murabaha sözleşmesi yapılırsa bunu o zaman malın bedeli olarak değerlendiriyoruz ve faizle ilgisi kesiliyor. Yani kısaca bu alınacak para malın bedeli olarak mı ödenecek, faizli para olarak mı geri iade edilecek? O konu önem arz ediyor. Yani burada sözleşme esas alınıyor. Başka bir kardeşimiz bankalarla diyor finans kurumları aynı oranda kar payı veriyor. İki kurum arasındaki fark nedir diye sormuş. Evet mesela bankaya 100 bin lira yatırdınız diyelim. Bir yıl sonra size bunu 112 bin lira olarak iade ettiğini kabul edelim. Finans kurumuna yatırdınız. Faizsiz bankaya 100 bin lirayı bir yıllığına o da %12 değil %11 verdi. %11,5 mesela verdi. %12 bile denk gelebilir. Şimdi bir yılda ikisinin verdiği de birbirine yakın. Ama işte tabi bu 100 bin lirayı faizli bankaya verdiğimiz zaman havuzdaki bu para nerelerde kullandırılıyor? Faizli yerlerde yerlerde kullandırılıyor. Havuza faiz akışı oluyor tabii ki. Bize verilen %12'de adı da zaten faiz ve havuzdaki faiz fazlalığından ödenmiş oluyor. Aradaki fark bu. Finans kurumuna girince faizsiz bankaya 100 bin lirayı yatırdık bir yıllığına. Bu nerelerde kullandırılıyor? Kesinlikle kimsenin eline oradan bir yıllığına para verip de bunu ziyadesiyle geri getir denmiyor. Kimsenin eline para verilmez. Sen ne alacaksın diye müşteriye sorulduğu zaman araba alacağım. Nedir fiyatı? 40 bin lira. Tamam bu 40 bin liraya biz bu aracı alalım. Sana e, nasıl ödeyeceksin? 24 ay taksitler halinde öderim dedik mesela. 24 ay taksit durumuna göre üzerine Efendim, 6 bin lira, 7, 6 bin lira eklendiğini kabul edelim. 46 bin lira devir yaptılar mesela. Dolayısıyla siz aldığınız arabanın taksilerini ödüyorsunuz. Peşin alıp arabayı, bu 100 bin lirayı şey 40 bin lirayı arabayı satan ajantaya tabii ki ödeme yap, yapıyor faizsiz banka ve aranızda yaptığınız sözleşmeyle de ...bu aracı biz 40 bin liraya aldık... filancaya 46 bin liraya... ...24 ay takside devrettik... ...şeklinde bir sözleşme yapılıyor. Tabii 2005 yılına kadar... ...gerçi trafik ruhsatnamesiyle de... ...bunu kendi üzerine alıyorlardı. Daha sonra... E, ...yine... ...devrediliyordu. İki vergi ödeniyordu. Daireyi kendi üzerlerine alıyorlar, müşteriye... ...devrediyorlardı. Dolayısıyla o da... E, ...o şekilde... E, tapuyla finans kurumunun üzerine geçtikten sonra aynı gün müşteriye devir yapılıyordu. İki defa vergi ödemek gerekiyordu. Kolaylık olsun diye bunlara siz dediler tapuyla üzerinize almayın, arabayı trafik ruhsatnamesiyle üstünüze almayın ama arka planda sözleşmeyle bunun alım satım olduğunu sözleşmeyle belirleyin diye yetki verildi faizsiz bankalara. Onlar arka planda sözleşmelerle alım satım muamelesi yapıyorlar. Ve kimsenin eline parayı vermeden, malın sahibine ödeme yaparak o mal alınıyor. Tabii müşteriye çoğu zaman vekalet verilerek, yetki verilerek, git bizim adımıza bu malı peşin fiyatı üzerinden al, kendi üzerine faturayı kestir veya tapuyu kendi üzerine yaptır. Ee, üzerine şu kadar vade farkı ekleyerek, zaten formlar imzalanıyor buna göre sözleşme metinleri tapuya gitmeden, ya da karşı tarafa e, alım için gitmeden önce bütün bu belgeler hazırlanıyor, imzalanıyor ve o şekilde alım-satım arka plandaki sözleşmeli yapılmış oluyor. Yani faizi bankayla finans kurumları arasındaki en önemli fark arka plandaki bu sözleşmeler oluyor. Sözleşmede faiz anlaşması mı yaptık, mal üzerinde bir alışveriş mi yaptık ona göre bunun şekillendiğini söyleyebiliyoruz. Ve miktarlar birbirine yakın veya veya niye aynı oluyor? E şimdi tabi ki bunu piyasa şartları belirliyor maalesef. Günümüzde mesela 100 bin liraya %12 yıllık faiz ilave ediliyorsa finans kurumu bilfars bu 100 bin lirayı kullandırırken ben 110, %12 değil de %18 ilave edeyim. ...para yatıranlara çok fazla kar dağıtayım derse... ...bu defa pahalıya mal olduğu için... ...finans kurumuna gitmiyorsunuz. ki daha ucuza mal olacak mesela... ...para kullandırırken. Dolayısıyla finans kurumu da... ...arabayı devrederken, daireyi devrederken... ...satarken... E, ...eklediği vade farkını... ...faizlere yakın eklemek zorunda kalıyor. Düşük eklese... E, ...az kar dağıtması... ...gerekecek para yatıranlara... ...bu sefer kimse para yatırmaz... Çok az kar veriliyor diye. Fazla eklese fazla kar dağıtayım diye. Bu defa da arabayı eve alırken onu tercih etmiyorsunuz. Pahalıya mal oluyor diye. Yani sonunda hulasa faize yakın vade farkı eklemek zorunda kalıyorlar. Bu sebeple finans kurumları maalesef büyük ölçüde murabaha yaptıkları için havuzdaki parayı hep mal alım satımında alıp vadeli devretmeler yoluyla kullandırdıkları için piyasadaki faiz oranlarına yakın vade farkı eklemek zorunda kalıyorlar. Buna şartlar zorluyor. Şu anda 96 97in üzerinde murabaha. Tabii çok kolay bir işlem. Bir yönüne tembel işi diyelim ona biz. Hazır müşteri arabayı buluyor, evi buluyor, pazarını yapıyor yerine göre. Finans kurumu hazıra konuyor bir bakıma. Ödemeleri yaparak, belgeleri imzalayarak. Tabii eksper. Bilir kişi raporları vesaire araştırmalar yapılıyor muhakkak. Ev görülüyor. Eve değer konuyor. Herhangi bir hile huda olmaması açısından araba ise arabanın fiyatı izleniyor. ve bu, Elbette finans kurumu arka planda e, müşterinin yaptığı kadar araştırmayı kendisi de yapıyor muhakkak. Fiyatları takip ediyor yani. Hayali bir takım hani 100 bin liralık daireye siz 300 bin lira gösterip de e, açıktan 200 bin lira fazla almaya kalkarsanız daire sahibiyle anlaşarak bunun hileli olduğu belli. İşte buna fırsat vermemek için elbette e, finans kurumları da daire alınacaksa o dairenin değeriyle ilgili bir araştırma yapıyor. Özel ek, eksperleri var bunların. Gidip o dairenin değerini tespit ediyorlar. Komşu dairelerden fiyatlar öğreniyorlar. Müteahhitse satılan, alınan dairelerin fiyatlarını soruşturuyorlar. Bunlar rapor halinde. Eksper raporu halinde e, faizsiz bankaya e, raporlarını ibraz ediyorlar. Ondan sonra tapu işlemleri gerçekleşebiliyor. Yani hulasa hemen hemen müşteri kadar finans kurumları da e, malla ilgili araştırmayı takibi yapıyorlar. Fiyat izlemelerini e, onlar gibi e, kontrol ediyorlar. Kontrolsüz yapmamaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani bu yönüyle e, iki tarafın da ee, maalesef faizle vade farkının birbirine yakın olmasının sebebi murabahanın büyük ölçüde kullanılmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden murabaha dışında finans kurumlarının diğer yöntemlere de e, önem vermesi gerekiyor. Mesela mudara yoluyla para kullandırma imkanları var. Ee, çok güvenilen tüccar olsa ihracatçı, ithalatçı parayı finans kurumu vererek Diğeri de emeğini ortaya koyarak emek sermaye ortaklığı oluşturmak yoluyla para kullanabilirler mesela. O zaman faizin çok üstünde kar gelmeye başlar havuza ve faizin üzerinde kar dağıtabilirler. Bundan 17-18 yıl önce Ahmet Dennecar faizsiz bankacılığın fikir babası kabul edilir. İstanbul'daki bu para vakıfları ilgili sempozyumda bizim de katıldığımız toplantıda %95'in üzerinde Türkiye'deki finans kurumlarının murabaha yaptığını öğrenince siz dedi bu şartlar altında bu derece murabaha yaparsınız aynen banka faizlerine yakın vade farkı eklemek zorunda kalırsınız. Aslında yaptığınız muamele meşru olduğu halde İslam'a uygun olduğu halde sizi faizli itham ederler dedi. İşte banka şu kadar verir siz de bu kadar veriyorsunuz. Arada ne fark var? Banka yüzde on iki veriyor yıllık. Siz yüzde on bir, yüzde on bir buçuk veriyorsunuz. Hatta yüzde on iki veriyorsunuz. Aynen banka kadar. Aranızda ne fark var derler ve kendinizi temize çıkarmakta zorlanırsınız. Bu yüzden dedi e, Ahmet Ennecar kulaklar açılmasın. Sizin dedi e, mudarebeye girmeniz lazım dedi. Piyasayı araştırarak dürüst bir takım girişimcilerle irtibat kurarak emek sermaye ortaklıkları yoluyla ithalat, ihracat işlemlerinde para kullandırmak suretiyle kontrollü olarak faizin üstünde kar geliri sağlamalısınız. Size para yatıranlara faizin üzerinde gelir dağıtmalısınız. O zaman nasıl büyüdüğünüzü göreceksiniz. Şube açmaya yetiş yetişemezsiniz demişti Ahmet -Necar. ve 17-18 yıl önce söyledi bu sözleri. Finans kurumların bazı şube müdürleri de vardı o toplantıda. Fakat maalesef şu anda mudarebe finans kurumlarının içinde yüzde 1'i, 2'yi, 3'ü bulmuyor. E, murabaha yüzde %96, 96-97'nin üzerinde çok kolaylıkla e, yapılabildiği için devam ettiriliyor. Yani problem biraz buradan kaynaklanıyor. İleride düzeleceğini ümit ediyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, borsa, hava parası ve kapora caiz midir? Şimdi borsa bildiğimiz gibi... Menkul değerleri alıp satıldığı yer. Menkul değer nedir? Hisse senetleri başta mesela. Hisse senedi bir fabrikaya ortaklık anlamına geliyor. Bir fabrikanın hisse senedi varsa elimizde, 100 milyonluk diyelim e, fabrikanın hisse senedi toplamı değeri varsa, bizde de 1 milyon liralık hisse senedi varsa, %1 bir hızı anlamına geliyor. 1000 liralıksa ona göre yine ortağız. Bunu borsada satmaya kalkarsak... ...aslında fabrikadaki... ...hissemizi devretmiş oluyoruz. O zaman... ...böyle bir devir aslında... ...fabrikadaki mülkiyet hakkımızı... ...başka birine satmış oluyoruz. Hisse senedini devretme yoluyla. O zaman... ...arka plandaki o fabrika... ...meşru işler yapıyorsa... ...üretimi meşru ise... Biz meşru olan bir şirkete ortak olabilir miyiz? Oluruz. O zaman bütün arka plandaki ticari faaliyetler meşru ise bizim onların hisse senedini almamız, satmamız caiz olur. Bunu kendimiz alırız, elimizdeki hisse senedini başka birine devrederiz. ile ilgisi O da caiz ama borsa bu işi düzenleyen, kayda geçen, hakları koruyan bir kurum olarak ortaya çıkmış ve günümüzde gerçekten de Fiyatların standartize olmasını da sağlıyor. Mesela ben 15-20 yıl öncesini hatırlıyorum, Bursa'da bazı sarafların dükен şeyi önünde Bursa Çimento Fabrikası hissesi hissesine de alır satılır diye e, ilan aslıyordu mesela. Borsanın olmadığı, faal olmadığı bir dönemde e, bazı mağazaların, dükkanların, sarafların cam bu ilanları görüyorduk. Şimdi onun, bu, onun anlamı nedir? Bursa'da diyelim Çimento fabrikası hisse senedi 100 liraysa aynı hisse senedi Eskişehir'de birbirinden habersiz belki 120 lira mesela. İstanbul'da aynı Çimento fabrikası hisse senedi 130 lira olabilir. Halbuki Bursa'da 100 liradır mesela. Birbirinden habersiz. Bu şekilde elden ele el, satışlar ciddi anlamda problemler meydana getiriyordu. Standartlık olmuyordu. Aynı mal, aynı hisse Neye bir yerde 100 lira, neye öbür tarafta 130 lira? İşte borsa bunu halletti. Bütün ülke çapında, hatta dünya çapında e, diyelim e, Çimento fabrikası, hisse senetleri standart hale geliyor. Her yerde 100 lira ise 100 lira. 105 liraya çıktıysa 105 lira. Hakkari'de de aynı, Adana'da aynı, İstanbul'da da aynı, Bursa'da da aynı mesela. Eğer e, yurt dışı borsalarda işlem görüyorsa, Londra borsasında da filanca çimento fabrikası hisse senedi bakıyorsunuz yine 100 lira veya onun karşılığı döviz neyse o kadar mesela. Şimdi dolayısıyla borsanın bu faydası oldu aslında. Standartize ettiği hisse senetlerin değeri her yerde aynı hale getirildi. Doğru olan da bu. Çünkü aynı malsa niye %30, %40 bir şehirde daha pahalı olsun başka bir şehirde ucuz olsun. Bunun sebebi birbirinden kopuk, irtibatsızlık e, habersizlik sebebiyle bunlar oluyor idi eskiden ama borsa bunu önledi. Yani bu anlamda borsa tabii ki e, güzel yerli yerinde kullanıldığı zaman fiyatlar standardize ediliyor, haklar korunmuş olabiliyor. Yani borsadan da bu, bu anlamda arka planda meşru işler yapan e, şirketlerin hisse sinetlerine alınabilir, borsa yoluyla satılabilir. Yeter ki borsada bir takım manipülasyonlar, kara borsa dediğimiz veya birden fiyatları düşüren veya birden fiyatların yükselmesinin neden olan hileli işler olmasın. Bir takım hileli işler girmediği sürece borsa arz ve talep dengesine göre işlem yapıyorsa, günümüzde yapılan işlemlerin meşru olduğunu söyleyebiliyoruz. Hava parası diyor, caiz midir? Mesela. Hava parası. Ne demek? Diyelim İstanbul kapalı çarşıdan bir dükkan tutmak üzere gidiyoruz, kiralık yeri tutmak üzere. İçinde oturan sahibi veya daha önceki kiracı boşaltacak ama sizden 100 bin lira para istiyor, hava parası diyor. Dükkanın sahibiyle kira anlaşmanız, ayda 5 bin lira kira vereceksiniz mesela. Anlaştınız. İçindeki de 100 bin lira hava parası ad para istiyor. Şimdi burada iki ihtimal akla geliyor. Eğer bu dükkan sahibi tarafından isteniyorsa mesele yok. O zaman tamam bu yüz bin lirayı e, kira karşılığı olarak değerlendirelim. Denebilir. Mesela oranın kira değeri yedi bin lira olacağı yerde beş bin liraya düşüyor. Yüz bin lira peşin verdiğiniz için diyelim. Beş yıllık sözleşme yapıyorsanız bunu beş yıla yaydığımız zaman, aylara yaydığımızda yüz bin lira peşin verdiğimiz fiyatı Dolayısıyla aydan eksik kira ödemek yolu telafi olduğu belli. Yani bunu peşin kira olarak değerlendirme imkanı var. Eğer dükkan sahibi bu toplu para istiyorsa. Fakat önceki kiracı istiyorsa bunu bu dükkanı boşaltırım ama 100 bin lira para isterim dedim. O zaman bunu neyin karşılığı olarak istiyor? Efendim ben diyor buraya masraf yaptım. Ben girdiğim zaman diyor vitrin yoktu, şu yoktu, masa yoktu, kasa yoktu, raflar yoktu. Ben bütün bunları kendim yaptırdım. Şimdi bunları söküp götürsen başka yerde hiç işe yaramaz. Ama burada bunlar gerekli. Sana kalacak. Ve 100 bin lira bu anlamda devir parası istiyorum diyor mesela. Şimdi bunu dükkan sahibi de kabul ediyorsa bu da biz caizdir diyoruz. Yani bir önceki kiracı gerçekten de dükkana masraf yaptıysa, masa, kasa, vitrinler vesaireler ilave ettiyse bunları bir değer biçilir. Veya... Erken boşaltma sebebiyle de bazen tabi zararı da oluyor boşaltan kişinin. Bunu da dikkate alarak başka yere taşınacak. Yeni yerde yeni masraflar yapacak falan. Bunlar piyasada yani buna boşaltma parası da deniyor. Bazı fastunuz ceza tarafından fetvası da verilmiş bunun. Bir önceki boşaltma karşılığı bir para alır anlamında. Bunun caiz olduğunu söyleyenler günümüzde de olmuş. Modern fıkıhçılardan, İslam hukukçularından. Dolayısıyla e, kiracının erken boşaltması konusu bir de şunu içerebilir. Mesela o kiracı beş yıllık sözleşme yapmış diyelim. Bir yıl sonra boşaltıyor. Başka yere geçmesi gerekiyor mesela. Kendisi dükkan almış. Kendi yerine geçecek. Daha dört yıl hakkı var o yer üzerinde. Şimdi bunun anlamı ne oluyor? Ben dört yıl daha hakkım olan bu yeri erken devrediyorum. Ben beş yıla göre sözleşmemi yaptım. Kira miktarları ona göre belirlendi ama şimdi ben erken çıktığım için mağdur oluyorum diye düşünüyorsa o zaman isterse alt kiracı diyoruz buna biz. Beş yıl tamamlayıncaya kadar bunu kiracının kiracısı dediğimiz yolla değerlendirebilir isterse. Çünkü beş yıl tasarruf, tasarruf hakkı var o yer üzerinde. Dört yıllık kısmını yeni kiracıya kullandırtabilir. Ondan sonra asıl dükkan sahibiyle kiracı muhatap hale gelebilir. Bu da mümkün eğer süre belirlendiyse. Çünkü beş yıllık süre durumuna göre kiralar belirleniyor. Bir yıl sonra hemen çıkmaya kalkarsa mağduriyetler akla gelir. Yani hava parası dediğimiz konu içine bunların da girdiği olabiliyor. Efendim kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz kardeşimiz hocam diyor alışverişlerde kapora veriyoruz bazen. Bu alışveriş olmuyor. Kaporayı geri ödeme gerekir mi gerekmez mi? Yani bu kapora karşı tarafta yanar mı? Geri e, vermek kaporaya gerekir mi diye soruyor. Şimdi kaporalı satış tabi İslam'a göre caiz. Yani alışverişi kesinleştirmiyoruz ama e, satıcıyı bağlamak için başkasına satmasın belli bir süre, bir süre diye. Mesela şöyle diyelim, bir daire alacağız. E, yüz, 120 bin lira fiyat konmuş. Biz 10 bin lira önden peşin para veriyoruz. İşte ben e, 4-5 günde bu parayı temin edebilirim. Ümit ediyorum 5 gün içinde. Başkasına satma diyoruz mesela. Kapora dediğimiz hadise bu. Ama kesin henüz malı almadık. Alışveriş sözleşmesinde yapmadık ama tabii ki fiyatı konuştuk. 120 bin lira ben bu daireyi sana satarım 10 bin lirayı kaparayı aldım diyor diye, e, satıcı. Ve o şekilde sözleşiyorsunuz. Fakat tabii 5 gün sonra eğer parayı temin edemezsem almaktan vazgeçerim anlamına da müsait olduğu belli. 5 gün süreyle satıcı başkasına malı satmıyor daireyi, bekletiyor. 5 gün sonra biz parayı temin edemedik diyelim. Alacağımız vardı, almaya çalıştık. Bir yerden ödün para buluruz diye ümitle ümit ettik. Onu da temin edemedik falan. Neyse almaktan Vazgeçtiğimizi kabul edelim. Geldik daireyi satan kişiye. Ben kusura bakmayın daireyi alamıyorum. 10 bin lirayı geri ver dediniz. Karşı tarafta hayır. Başka müşteriler geldi. Sırf senin sana söz verdiğim için burasını ben satmadım. Hatta 130 bin lirayı bile satma imkanım varken bu 5 günlük süre içinde beklettim. Bundan zararım oldu. Dolayısıyla 10 bin lirayı yanmış kabul et demesi mi lazım? Yoksa geri vermesi mi gerekir? Şimdi bu konuda iki görüş, e, el sünnet arasında alimler arasında meydana gelmiş. Çoğunluğun görüş, Hanefi mezhebi başta olmak üzere. Demişler alışveriş olmadığına göre e, bu 10 bin lira neyin karşılığıdır? Karşı verilen edilen bir mal yok. Bir menfaat de sağlanmamış doğrudan doğru bir alışveriş yok orta yerde. Öylesi alışveriş bozulduğuna göre bu para aynen geri iade edilmesi gerekir demiş. Üç mezhep. Hanefi, Şafii ve Maliki mezhepleri. Fakat ha Ahmet İbni Hanbel özellikle Kadı Şurahin fetvasına da dayanarak e, bu kaporanın yanacağı görüşünde madem alışveriş olmadı, e, alışveriş yapılması şartıyla 10 bin lira gözden çıkarılmıştı. Alışveriş olmadığına göre bu paranın geri iade edilmesi gerekmez anlamında Kadir Şuray e, yarım asrın üzerinde Irak bölgesindeki Kadir'lik Süresinde bu gibi kapora şeyi gelirse önüne, şöyle diyormuş, bir kimse mecbur olmadığı halde 10 bin lirayı veriyor. Dolayısıyla bunu bunun yanmasını göze alıyor. Geri alamamayı göze alarak bunu feda etmiş sayılır. Dolayısıyla alışveriş gerçekleşmezse bu para yanar. Yani satıcı da kalır. Şeklinde kaldı şurayı kendine gelen davalarda böyle hüküm veriyormuş. Hazreti Ömer'in de bu yönde görüşünün olduğu nakledilir kaynaklarda Ahmet İmru bunu dikkate alarak eğer alışveriş gerçekleştirilmişse kapor yanar demiş ama diğer üç mezhep demişler bunun karşılığı yok. Mal alınmadı müşteriye herhangi bir men menfaatte sağlanmadı dolayısıyla bir ümide dayalı olarak e, söze dayalı olarak e, alışveriş geciktirildi bir süre belki bundan satıcının zararı olabilir ama karı da olabilir demişler yani bu arada e, belki malın değeri yükselmiş veya beş günden sonraki süreçte daha pahalı satma ihtimali de söz konusu olabilir. Olazı onun zararına diye bir sonuç görünmüyor genelde demişler bu gibi muamellerde. Ve bu kaporayı iade etme gerekir denmiş. Şimdi günümüze gelince biz şöyle diyoruz. Eğer bu arada bu alışverişle ilgili bir masraf yapıldıysa, daireyi diyelim görmek, göstermek üzere özel araba tutulmuş, e, özel taksiyle gidilmiş, ücret ödenmiş. Neyse buna benzer e, veya ön sözleşme yapalım denmiş e, satış vaadi gibi noterden satış vaadi sözleşmesi yapılmış. Notere e, mesela satıcı para ödemiş. Neyse buna benzer makbuz karşılığı özellikle yaptığı masrafı varsa satıcının, 10 bin liradan bunu kesebilir diyoruz. 300, 500 lira, 700 lira neyse bir masraf yapıldıysa bunu kesebilir. Bunun dışında kaparayı aynen iade etmesi 3 mezhebin ana görüşüdür diyoruz. Hanefi mezhebi başta olmak üzere. O yüzden kaparaların geri iade edilmesini satıcılar göze almalıdır. Başka bir kardeşimiz hocam diyor alım satım olmadan altın üzerinden borçlanılabilir mi? Şimdi alım satım olmadan altın üzerinden borçlanma derken yani biz birisinden altın olarak tabi ki borç alabiliriz. 100 gram, 22 eğer altın borç olarak alırız. Karzah sen diyoruz buna biz. 6 ay sonra diyelim bunu iade ederiz karşı tarafa. Veya 2 ay sonra iade ederiz. Yine altın olarak iade edebiliriz. Bunda şüphe yok. Veya bir malı satarken altınla da, da satabiliriz. Mesela bugün altının Gramı nedir? 85 lira diyelim. Bir kilogram altını ne ediyor 85 bin lira. Bizim bir tarlamız var diyelim. Veya arsamız. Pazarlık yaptık. Tam 85 bin lira. üzerinde anlaştığımızı kabul edelim. Siz diyorsunuz ki ben bunu bir kilogram 24 ayar altın veya da 22 ayar altın, külçe altın diyebiliriz. İle satıyorum. Sen e, bunu temin et bu altını. Ben altın olarak istiyorum dediniz mesela. Böyle bir anlaşma yaptığımızı kabul edelim. Caizdir. Hatta bunu buğday karşılığı diyelim. Şu kadar ton buğday tüccarısınız. Karşı tarafın elinde de buğday var. Sen bana şu kadar ton diyelim 30 ton buğday ver elindeki depodaki buğdaylarından buna karşılık ben arsayı 85 bin lira tutarındaki arsayı sana satayım dedik. Burada mal değişimi, takası dikkat edilirse söz konusu. Biz buğday veriyoruz, karşı bize tarla ya da arsa veriyor. Takas yapıyoruz. Yani bunların peşin olması gerekiyor, onu ifade edelim. Yani malı malla takas yapacaksak peşin olması gerekiyor. Dolayısıyla ben şimdi sana arsayı vereyim, tapusunu vereyim. Sen üç ay sonra bana buğdayı verirsin dersek... O zaman araya vade girince faiz girmiş oluyor. Yani kısaca e, bu gibi mal mübadelelerinin takaslarının peşin olması da gerekiyor faizin girmemesi için. Böylece mal üzerinden borçlanmalarda bir tek para türü olan parayla malın vadeli olmasına e, cevaz verilmiş. Bu bütün zaten ülke kanunlarında uygulamada da böyledir. Parayla vadeli mal alınabilir yani parayı veririz malı daha sonra teslim almak üzere buna selam aktı diyoruz biz veya mal alırız parayı daha sonra taksitler haline öderiz vadeli mal, mal satışı veya alışı diyoruz buna da bu ikisi de caiz malum bir malı vadeli olarak alırız daha sonra parasını öderiz caiz veya parayı peşin veririz malı daha sonra almak üzere anlaşma yapıp buna da selam aktı oluyor bildiğimiz gibi standart ürünlerde olabilir buğday pirinç arpa şeker gibi standart olan demir, çimento gibi ürünlerde de olabilir. Parayı bugün veriyoruz. Üç ay sonra malı teslim almak üzere sözleşme yaptık mesela. Mal standart yalnız. Baldo cinsi, balda türü, birinci kalite pirinç dedik mesela. Niteliği belirledik. İşte üçlük beşlik demir dedik. İnşaat demiri mesela. Filanca e, demir çelik fabrikasının ürünü olmak üzere gibi niteliklerini de belirledik. 100 ton demiri bize 3 ay içinde teslim edecek karşı taraf. Veya 10 bin adet filanca fabrikadan tuğla alacağız diyelim. Parayı bugün verdik. 3 ay sonra teslim alacağız. Bunlar caiz. Standart olan ürünlerde para peşin mal veresiye sözleşme caiz görülmüş. Fakat malı malla değişeceksek mesela inşaat tuğlasını diyelim demirle değişeceğiz. İnşaat demiriyle. Çimantoyu demirle değişim yapacağız. Birisi çimanto tüccarı, diğer demir tüccarı. Birine çimanto lazım, diğerine demir gerekiyor mesela. İkisi de inşaat yaptığını kabul edelim. Hiç parayı devreye sokmadan yalnız parayla tabii ki değer biçiliyor. 100 torba çimanto, diyelim atıyorum 20 ton demire denk olduğunu kabul edelim. Bunu para hesabını yaptınız mal olarak değişim yapacaksınız. Parayı devreye sokmadan mal değişimi yapılacaksa peşin olarak e, takas e, kapısı açık tutulmuş. Yani böylece e, mal alım satımlarında altın üzerinden borçlanma öyle konuştuysak olabilir. Ama altın değil de Türk Lirası üzerinden ödeme yapıl, yapılacak e, yapılmak üzere anlaşma yapmışız. Fakat karşı tarafın elinde altın var diyelim. Ya altını bozdurmak yerine işte gramını şey yapalım elimizdeki bileziklerden sarafa diğer koy, biçilsin. Ben sen altın olarak teslim edeyim dediniz. Karşı taraf kabul ederse olabilir. 10 bin lira alacağınız var. Onun yerine e, altın verecek karşı taraf mesela. Kaç gram altın gerekiyor? Diyelim 85 gram mesela. 80, 80 e, gramı 85 lira olduğuna göre 85 lira üzerinden hesapladığınız şu kadar tutuyor. Bunu karşı tarafı altın olarak verseniz kabul edersi olur. Veya 10 bin lirayı dolara çevirdiniz kur üzerinden karşı elinde dolar var. Yani Doları bozdurmayın boşu boşuna. Sen hacca gideceksin bak. Dolar lazım. Veya euro lazım sana. Benim elimde de euro var. Bu 10 bin Türk lirasını ben sana euro olarak vereyim. Kur üzerine hesap yapalım dediniz. Caiz olur yalnız o günkü kur üzerinden hesap yapmak, denkleştirmek şartıyla değişik cinsten ödemek caiz olur. Ama alacıklığı kabul etmezse arkadaşı ben sana Türk lirası verdim veya malımı 10 bin liraya Türk lirası üzerinden sattım. Paramı Türk lirası üzerine isterim diye ısrar ederse o zaman altını götürüp bozdurmamız gerekir. Dövizi bozdurup Türk lirası teslim etmemiz de gerekir. Başka bir kardeşimiz Enflasyon oranının altında olan faiz faize girer mi diye sormuş bir kardeşimiz. Enflasyon enflasyon oranının altında faizle bir bankanın, faizli bir bankanın kredi vermesine imkan olmadığını biliyoruz. Yani bankaların faizleri hep enflasyon üzerinde olur genelde. Enflasyon altında faizli kredi siz faizi bankalardan bulamazsınız. Ancak devlet bankaları Hazine kaynaklarından, kamu kaynaklarından, teşvik kredisi dediğimiz krediler var. %3, %5, %6 yıllık faizle, faiz adıyla bile bir şey, bir şey ilave ediliyor. Ama %8, %9 kadar en az yıllık enflasyon olan paran, değer kaybı olan bir ülkede, bir belde de %5, %6 dendiği zaman bu kesinlikle zararına bir şey kredidir, zararına verilen bir ödünçtür. Bunu kim verebilir? Ancak devlet verebilir veya şans verebilir çok düşük. Yani dolayısıyla bunu faizli bir bankanın vermesi imkan olmaz. İşte bu enflasyona kadar olan kısmın teşvik kredilerinde reel faize girmediğini söyleme imkanımız bu sebeple söz konusudur. Bu ancak belli kesime, hayvancılık kesimine, tarım alanına alanda istihgal edenlere ihracatı teşvik amacıyla bazı tüccara enflasyonun çok altında Teşvik amacıyla, bazen sıfır faizle, hatta bazen bir kısmı bağış yapılarak, geri alınmamak üzere bazı alanlara e, finansman kullandırılabiliyor. Bu devlet desteği sayılıyor. İşte oralarda enflasyonun altında kalan bu gibi yıllık faiz hesaplamalarının reel faiz kapsamına girmediğini kağıt para sisteminde söyleyebiliyoruz. Bu altın olsa altın üzerinde ne kadar aldıysak o kadar tabii geri verme söz konusudur. Ee, ama kağıt para sistemlerinde değer kaybı, enflasyona uğraması söz konusu olduğu için bu fark fazlalık nitelendirilmeyebiliyor. Peki bunun delili nedir diye sorulursa, tabii ki bu bizim kanaatimiz değil. Bu İmam Ebu Yusuf'un istihadına dayanan bir konu. Hadise şöyle ortaya çıkmış ilk defa Müştehit İmamlar döneminde. Ee, bildiğimiz gibi Allah Resulü döneminde Hicaz bölgesinde iki çeşit para var altın veya gümüş para üçüncü bir para çeşidi yok altın e, liralar da dinar dediğimiz altın paralar altın kuruna göre işlem görüyor 22'er altın kabul ediliyor bunlar genelde çünkü 24 ayar yumuşak olur bilezik falan kullanamazsınız 24 saf altını yumuşak olduğu için şey, şekli değişir hamur gibi o yüzden iki puan kadar hep tarihi süreç içinde altına ya gümüş karıştırılmış veya bakır karıştırılmış. Gümüş karıştırıldıysa rengi açık olur altının, bakır karıştırıldıysa koyu koyu olur bakıldığı zaman kendi belli eder ve biraz sertleşiyor o zaman altın kullanılır hale gelebiliyor. Şu andaki bilezikler, şunlar, bunlar genelde 122 ayardır. İşte e, bu şekilde altın veya gümüş peygamberimiz zamanında. Altın piyasasına, altın kuruna göre işlem görüyor. Değeri altına göre. Külçe altınlara göre diyelim. Bileziklere göre belirleniyor. Ve bunun dışında altın liranın başka bir değeri oluşmuyor. Oluşursa faiz oluyor aradaki fark. Gümüş içinde geçerli bu. Dirhem dediğimiz gümüş liralarda e, saf gümüş olabiliyor bunlar. Onlara bir şey karıştırma gerekmiyor. Dolayısıyla e, haliz gümüşlerin kuru üzerinden işlem görüyor. Ve paranın değer kaybı da bütün altın stoklarıyla veya gümüş stoklarıyla birlikte oluyor. Değer kazanıyorsa birlikte kazanıyorlar. Paranın ayrı bir değeri yok yani. Enflasyon söz konusu değil bu gibi paralarda. Fakat e, bu Suriye, Mısır, Irak tarafları fethedilince oralarda Fels denilen Bakır, Nikel, Kalay alaşımı e, altın ve gümüş dışındaki madenlerden basılan paralar var fls denen fersçeli paralar Şimdi bunlar e, değersiz paralar üzerine rakam olarak ne yazarsanız onun üzerine işlem görebiliyor 50 kuruş yazdı 50 kuruş 100 kuruş yazdı 100 kuruş e, Yani üzerine rakamsal değere göre değer ifade edebiliyor Bir de piyasada e, maden değeri dışında bunların değer kazandığı veya değer kaybettiği görülüyor Mesela şöyle diyelim bir kilogram bakır saç var elimizde. Bununla biz bir tane seccade satın aldığımızı kabul edelim. Şimdi bu bakır saçı götürüyoruz darphaneye. Para bastırıyoruz. Fers çeşitli para. Para basılınca yuvarlak basıldığı için zayiat oluyor tabii ki. Belki 9950 grama düşüyor miktar. Fakat üzerine yazan rakamsal değerler sebebiyle bakıyorsunuz üç tane, dört tane seccade alabilecek bir değer ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bu kadar e, değer neyin karşılığı olarak meydana geldi? Darphane masrafı deseniz çok cüz'i sayılıyor darphane masrafı. Fazla bir şey tutmuyor. Üstelik e, 50-100 gram kadar eksilme de olduğu halde 2-3 kat, 4 kat maden değerine göre ilave değer ortaya çıktı. İmamı Ebu Yusuf buraya noktayı koyun. Burada problem var demiş. 1 kilogram bakır saçla biz ancak bir seccade alabilirken bunu para e, paraya dönüştürdüğümüz zaman 2-3 tane 4 tane seccade alabiliyor. Değer, değer artıyor. Bunda problem var demiş. Maden değeri dışında olunca biz demiş bu paranın darphanede basırken bir yere endekslenmesi lazım. Geldiğini düşünüyoruz demiş. Bakmış. Hakikaten darphanede bunlar altın veya gümüşe e, altın kuruna özellikle ...endeksi olarak basılıyormuş... ...altın karşılığı olarak basılıyor yani... ...bunu tespit etmiş... ...o zaman demiş... ...bunların darphanede bastırırken... ...neye endekslendiyse... ...o endekslendiği kura göre demiş... E, ...değerini hesaplama hakkı olur... ...ve arada fark olursa bu faize girmez demiş... ...mesela şöyle diyelim... ...siz e, 106 lira borçlandınız... ...3 ay sonra ödeyeceksiniz... ...yine 106 lira... ...borcunuz karşı tarafa sabit... ...değişmez... Altın değeri ne olursa olsun 106 altın lira ödediğiniz zaman borcunuz kapanıyor. Fakat onun yerine 100 fels borçlandınız diyelim. Bakır nikel para bakır paralardan 100 lira borçlandınız. Üç ay sonra ödenmek üzere. Üç ay sonra baktınız ki altın kuruna göre yüzde on değer kaybetmiş fels seçti paralar. Yani 100 lira yüzde %10 on değer kaybetmiş durumda. O zaman demiş İmam Ebu Yusuf biz 110 fels ödersek karşı tarafa altına denk ödeme yapmış oluruz. Altın kuruna uygun ödeme yapmış oluruz. Ve karşı tarafın haksızlığını önlemiş oluruz demiş. Dolayısıyla bu yüzde on fazlalığa e, riba e, anlamı vermemiş Ebu Yusuf. Bu faiz olmaz demiş. Şimdi günümüze gelirsek kağıt para sistemleri de yüzyıllarca ...sürekli olarak altın endeksi olarak basılmış. Bütün dünya ülkelerinde... ...genel olarak 4-5 asır... altı ...öyle devam etmiş. Ee, dolayısıyla... ...son yüzyılda ise... ...bu 1920'den 30'lardan sonra... ...Türkiye'de... Alt, ...her ne kadar altın karşılığı... ...kağıt liralara basılıyorsa da... ...üzerine yazılmaz olunca arka planda... ...Merkez Bankası'nda... ...altın karşılığı bulundurulsun denmiş. O da azalmış. Şu anda kısmi karşılık... ...bulunduruluyor... Üzerlerinde altın miktarı da yazmıyor kağıt paraların. Dolayısıyla altın kurunu endeksleme tarihte esas olmakla birlikte e, altın kuru da şu anda güvenli olmaktan çıktı. Bu Farward Forex işlemleri yoluyla altın borsasında hayali milyon binlerce ton altın alın, alınıyormuş, satılıyormuş gibi görünüyor. Hiç de alıcı yok orta yerde. Ancak altın kuru üzerinden kumar faizli oyun ...olmak üzere, iki ay sonrasına ait... ...şu kadar altını sattım, şu kadar altını aldım... ...şu kadar döviz sattım diyor, hiç sattığı yok... ...şu kadar döviz aldım... ...alacağım diyor, bir ay sonrası için... Fiy ...o günkü, bir ay sonraki fiyatlar... ...neyse borsada... ...onun üzerinden... E ...gelir et elde etmeye çalışıyor insanlar... ...yani bir oyun, oyundan ibaret... ...binlerce, yüz binlerce... ...muamele... ...alışveriş yapılmış gibi işlemler devam edip gidiyor. Tabi gerçek alıcılar kastetmiyoruz. Fiilen gerçekten de borsadan bu şekilde ben döviz alacağım 100 milyon dolar diyorsa bir kimse fiilen de alacaksa gerçekten alıyorsa mesele yok. Veya şu kadar altın alıyorum alacağım diyorsa alıyorsa gerçek alıcıysa yani ona da bir şey denmez. Tabii ki vadeli muamele sebebiyle orada da faizden söz edilir ama işte ise gerçek alıcı gözüyle bakılır. Fakat böyle değil de sadece oyuncuysa fiyat dalgal dalgalanmalarından gelir elde etmek üzere oynuyorsa tabii bunun bir kumar oyunu olduğu veya faizli bir muamele içinde olduğu da belli oluyor. Buna benzer sebeplerle altın güvenli olmaktan çıktı. Onun yerine günümüzde tefetüfe dediğimiz 350 kadar insanların kullandığı eşya fiyatlarına göre olan fiyatlar esas alınarak bir yılda ne kadar paranın değer kaybetti veya değer kazandığı hesaplanabiliyor. İşte günümüzde o hesaplamaya göre yüzde sekiz, sekiz buçuk dolaylarında bakıyorsunuz. Türk lirası değer kaybetti deniyor. Enflasyon bu yıl yüzde sekiz buçuk deniyor mesela. Yüz lira, sekiz buçuk lira eksildi anlamına geliyor. Yüz lira borcunuz varsa, bir yıl sonra ödeyecekseniz, yüz sekiz buçuk lira olarak öderseniz, bir yıl öncesine denk ödeme yapmış oluyorsunuz. Yani o miktarda Mal alma diyelim piyasadan e, o paranın değeriyle mal alma hakkınız bir yıl öncekiyle denkleşmiş oluyor. Buna benzer e, denkleştirme hesapları sebebiyle enflasyonun e, altında kalan teşvik kredilerinde e, bunun reel faizi olarak e, görmem imkanı İmam bey bu usun istadına göre mümkün olabiliyor ve buna caiz diyebiliyoruz. Efendim burada sohbetimiz noktarken hepinize haydi günler dileriz hoşça